lazım. Ve yine değerli kardeşim beşinci husus ise dikkat etmen gereken hizmette İslam dinine hizmette dikkat etmen gereken olay ise asla ümitsizliğe kapılmayacaksın bir. Ümitsiz olmayacaksın. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor Allah'ın rahmetinden ümidini ancak kimler keser? Kafirler yapar. Bizler hizmetimizi yapacağız. Ve inanıyoruz ki kesin olarak Allah'ın vadi haktır. Her eve İslam girecek. İsteseler de istemeseler de. Huvellezi ersale rasulehu bilhuda ve dinil haq. Li yuzhirahu aleddini kulli velev kerihel muşrikun. Diyor ki o elçisini hidayetle ve doğru dinle gönderdi. Bütün dinlerin üstüne gelmesi için. Bütün dinlerin üstüne gelecek. Sistemlerin üstünde olacak. Bu kadar sınırlar olduğu halde bak Müslümanlar tekrar birleşiyor. Tekrar hacda, namazda, ibadette, Ramazan'da, zekatta birleşiyorlar. Her zaman üstün olacak. Müşrikler istemese de. Bu olacak arkadaşlar. Ama önemli olan sen neredesin? Bu hizmette var mısın yok musun? Bunu araştırmanız lazım. İki, hizmet ederken ümitsiz olmayacaksın. İki, tembel olmayacaksın. Çünkü tembel münafıkların sıfatıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki münafıkların sıfatını sayarken bir hadisi şerifinde sabah namazına ve yatsı namazına ne yaparlar? Gelmezler. Zorla gelirler. İstemeyerek gelirler. Korkudan gelirler. Çıkarları için gelirler. Tembel olmayacağız. Tembellik münafık alametidir. Bir insan namaza tembel oluyorsa o insan artık hayat kalmamıştır. Çünkü İslam'ın direği olan namaza tembelce davranıyorsa bu Allah'ın dinin hizmetine hiç uğraşmaz. Çünkü namaz onun boynunun borcu. Nefes almanın hakkı gibi namazla ödgeli ödüyorsun. Nasıl olur namazı tembellikle kılıyor? Bu adam dine hiç hizmet etmez. Eğer bugün bizler davet çalışmamızla hizmetimizde geri kalmışsak çünkü bazı kardeşler tembel ve uyuşuk davranıyorlar hizmetinde tembel davranır, en son sıraya Önemli değil şimdi. Boşver diyor ya. Boşver yatacağım diyor. Yatıyor. Öğlene kadar yatıyor ya. Ya bir Müslüman öğlene kadar yatar Allah aşkına ya. Hı. Peygamber Aleyhisselam bir sahabe geliyor. Ağlıyor. Diyor, sabah namazda uyanamadım. Ebu Davud'da geçiyor. Ya, uyanamadım ya Resulullah diyor. Ne yapmam lazım? Bunun cezası ne Bana cezasını ver diyor. Sabah namazda uyanamadım. Diyor. diyor bunun cezası yoktur. Ama bir daha yapma diyor. Biz her gün sabah namazını kaçırıyoruz. Peygamber bir kere olabilir diyor. Hadi bir kere uyanamadın. Ama her gün sabah namazına kalkamıyorsan bu çok ayıp bir şeydir. Bu çok yüz kızartıcı bir davranıştır. Çok tehlikelidir. O yüzden dinine hizmet yapmak için önce sabah namazla kalkacaksın. Tembel olmayacaksın. Tembel olanlardan hayat gelmez. Bana gösterin bir topluluk yükselmiş tembellikten. Var mı dünyada bir topluluk Tembellikten dünya lideri olmuş. O yüzden değerli kardeşim akıllı olmamız lazım. Üç, cahil olmayacaksın. Dinine hizmet etmek istiyorsan cehaletten kurtulacaksın. Çünkü cahil olan faydasından daha çok zararı olur. Mecburuz cehaleti üstümüzden atmaya. Nedir? İslam'ın beş şartını bilmemiz lazım. içeriğini bilmemiz lazım. İmanın altı şartını çok iyi bilmemiz lazım. Kur'an'ın amacını bilmemiz lazım. Kur'an'ın tefsir kurallarını bilmemiz lazım. Hadis-i şeriflerin tertibini bilmemiz lazım. Derecelerini bilmemiz lazım. Amacını bilmemiz lazım. Sahabeyi tanımamız lazım. Nasıl mücadele etmiş onu bilmemiz lazım ki bizi yanlış cemaatler, yanlış gruplar farklı yerlere kendi çıkarları için kullanmasınlar. Yine değerli kardeşim Diline hizmet etmek istiyorsan ne yapacaksın? Alimlerle beraber olacaksın. Alimler Allah'ı en iyi bilen insanlardır. Ve Allah'tan en çok korkanlar bunu Allah Azze ve Celle kitabında buyuruyor. Alimlerdir. O yüzden onların irşadından bilgilerinden alacaksın. Onlara söylediklerini hafife almayacaksın. Çünkü o insanlar bir bilgiyle bir tecrübeyle konuşuyorlar. Ve bu tecrübeyi, bu bilgiyi ciddiye alacaksın ki hizmetinde başarılı olasın. Ama bir bakıyorsun bugün küçük küçük gruplar oluşmuş. Hepsi genç. Ne hocayı dinliyorlar ne büyüğü dinliyorlar. Ve kafalarına göre adım yapıyorlar. Sonra da diyorlar ki ya biz yanlış yaptık. Davette hizmet tecrübeyi kabul etmez. Yani ben şu, önce şöyle deneyeceğim. Olmadı o zaman böyle deneriz. Bu da olmadı sonra şöyle deneriz diye. Böyle bir müsaade İslam vermemiş. Çünkü davet bir metottur, ibadettir. Onu da Peygamber Aleyhisselatu vesselam bizzat 24 saat yapmış. Onun hayatı davetle geçmiş. O yüzden onu kendimize örnek almamız lazım. Ve bugün peygamberin varisleri de alimlerdir, ehli sünnet alimleridir. Ehli sünnet alimleri nasıl tanıyacağız? Kur'an ve sünnetle amel ediyor, çıkarı için konuşmuyor. Hevasıyla fetva vermiyor. Allah'tan sakınaraktan ibadet ediyor. Tevazu sahibi. ilimiyle konuşuyor. ispatla konuşuyor. Konuştuğu zaman çıkar için konuşmuyor. Doğruyu müdafaya için anlatıyor. Doğruları tanıtmak için anlatıyor. Kendisinin şöhretli olması için, isminin yücelmesi için çalışma yapmıyor. O yüzden bu insanlarla beraber olmamız lazım. Bu insanları desteklememiz lazım. Ve yine değerli kardeşim, eğer bu dine hizmet etmek istiyorsan bilmen gerekir ki Allah'ın nimetleri senin üzerine ne kadardır. Bu nimetlerin düşündüğün zaman dinine hizmette de daha gayretli olacaksın. Ne zaman başlayacağız çalışma, hizmet etme? Hizmetin saati var mı? Hizmeti ne zaman yapacağım diye belki insanlar bunu sorabilir. Biz diyoruz ki cevap olarak ey kardeşim, ey bacım, ey İslam kardeşim. Madem ki sen şu üç kuralı kabul ettin. Nedir bu üç kural? Allah'ı Rab olarak kabul ettin. İslam dilini din olarak seçtin. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamı da kendine örnek peygamber aldın. Öyle ise çalışmanın saati yoktur. Boş saatinde, iş saatinde, yaşlılıkta, gençlikte, her saatinde çalışman için çaba göstereceksin. ve vesselam buyuruyor ki, اِغْتَنِمْ خَمْسَنْ قَبْلَ خَمْسٍ Beş şeyi elde et diyor, kaybetmeden önce. Bir ganimet olarak gör diyor. Ganimet nedir? Savaşta elde etmiş olduğun maldır. O mal nedir? Senin olmuştur. Büyük zenginliktir. Bu zenginliği elinden kaçırmadır Peygamber aleyhissalatü vesselam. Çünkü bir vakit gelecek, o zenginlik elinden gidecek. Nedir o beş şey? Diyor, ömrünü diyor, değerlendir. Ganimeti, bu ömür ganimetini, mükafatını öyle değerlendir ki elinden ölüm geldiği zaman, gittiği zaman artık bir şey yapamazsın. O yüzden, ölümden önce ne yapacaksın? Hayatını değerlendireceksin. Bir. iki gençliğini diyor, Yaşlanmadan önce diyor değerlendir. 3 sıhatini hastalanmadan önce değerlendir. 4 boş vaktini meşgul olmadan önce değerlendir. Çünkü insan yaşlandıkça meşgul olur. Sayısı artar, işi artar, daha çok meşgul olur. O yüzden meşguliyetin artmadan ilmini öğren, ibadetini yap, hizmetini çoğalt vesaire. 5 fakir olmadan önce zenginliğini değerlendir çünkü fakir olacaksın toprağa girdiğin an hiçbir şey kalmadı öldüğün an sarayların da olsa artık senin değil bitti artık fakir olmadan zenginliğini değerlendir o yüzden değerli kardeşim bizler ne yapmamız lazım dinimiz için hizmetin saati yoktur diyoruz herkes o her fırsatı kullanacak bu hadise uyaraktan ömrünü dinin hizmeti için vereceksin Sıhhatını dinin hizmeti için vereceğin, gençliğini dinin hizmeti için vereceğin, malını dinin hizmeti için vermeye çalışacaksın ve yine de değerli kardeşim gençliği de yaşlanmadan önce değerlendirmemiz lazım. O yüzden Şeyh Sa'di, büyük alimlerden, sud alimlerinden müfessirdir kendisi, Şeyh Muhammed Salih el-Hüseyin hocalarından buyurur ki diyor Allah Azze ve Celle diyor o kişiye rahmet etsin. Neye? Eğer bu dine yarım bir kelime ile hizmet etmişse, Allah. yarım bir kelime ile hizmet etmişse Allah Azze ve Celle ona yardım etsin. Niye? Çünkü hiçbir kelimeyle fayda etmeyen hiçbir fayda yapmamıştır. Bu dine ne katkısı kalmıştır? Eğer bir insan 50 sene yaşamışsa, size soruyorum, 50 sene bu din için bu dinin içinde yaşamışsa, bir kere olsun bir dine, bir kelime dahi müdafaa etmemişse, hizmet etmemişse, anlatmamışsa, ya bu adamın, neye sahip olduğundan haberi yok. O yüzden Allah azze ve celle, yarım kelime ile dahi, eğer bu dine hizmet eden birisi varsa, Allah ondan razı olsun. Ve dininize hizmet etmeniz lazım. Bu dine, hizmetin önemi önemlidir. O yüzden, Alimler şu kuralı koyarlar, insanların en üstünü peygamberlerden sonra, sahabeden sonra en üstünü, Müslümanların en üstünü kimdir? Bu dinde en çok çaba ve hizmet edenlerdir der. Hidayete en üstün olan, hidayet nedir? Doğru bilgilerle Allah'ın ışığı altında yürüyen insanlar, hidayetçe en yakın olan Allah'a dinde en çok çaba gösteren insanlardır, hizmet veren insanlardır. O yüzden sen hizmetin nerede? Bu soruyu kendine soracaksın. Sorduktan sonra peki nerede başlayacağım hizmete? Bazı kardeşlerimiz zannediyor ki hizmet İslam için hizmet dediğimiz zaman Hindistan'da hizmet, efendim Çin'e gidecek, orada var. Efendim Afrika'nın falan çöllerinde veyahut da ormanlarında. Hayır kardeşim, hizmet burada vereceksin. Hizmet Yaşamış olduğun ülkede, şehirde, köyde, nerede yaşıyorsan, orada hizmet edeceksin dinine. Çünkü adam zannediyor ki ya burada da bir şey yok ki hizmet edilecek. Ne alakalı? Ben de Çin'de olsa ben de yaparım. Beni de Afrika'ya gönder ben de yaparım. Ya sen burada ne kadar dine hizmet ediyorsun? O Alman Afrika'ya gitmeden önce zaten o önce stajını şeyini kendi beldesinde verdi. Sınavları var, <gülüyor> okulları var. İncil okulları var. Ben gittim gördüm. Programlara bakın katılıyorsun. İncil okulları. Haftalarca programlar anlatıyorlar. Profesörler geliyor. Efendim bir Afrikalı ile nasıl konuşacağım bir Çinli ile nasıl konuşacağım bir Türk ile nasıl konuşacağım bir Kuzey Amerikalı ile nasıl konuşacağım Bunları öğretiyor sana. Efendim İsa'yı nasıl onlara tanıtacaksın? Hizmetini adam anlatıyor. O yüzden değerli kardeşim hizmet yapman için uzaklara gitmeyeceksin. Uzakları düşünenler kendini aldatıyor. Tembeller işi o. Kendisine bir mazeret arıyor, cevap arıyor. Ben de falan ülkede olsun ben de yapardım diyerekten kendini aldatıyor. Hizmet bulunduğun yerde olacak. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? وَاَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu diyor. Uyar diyor. Kimleri? En yakın akrabandan başla diyor. Hizmet oradan başlayacak. Hizmet en uzaktan değil en yakınlardan başlayacaksın. Ve bunlara en güzel şekilde dini anlatman lazım. Sadece anlatmak yetmiyor. Amel göstereceksin. Dua edeceksin ve onlara yardımında koşacaksın. Yardım edeceksin. Bunlar diyor ki ya bu çıkar için bunu yapmıyor. Bu gerçekten bizim iyiliğimizi istiyor. Bu gerçekten bizim kurtuluşumuzu istiyor. Buna bir kulak verelim. Acaba nedir istediği neden bu kadar bizim için uğraşıyor diye insanlar dikkat gösterecek. Ama sen onlara hiç hizmet götürmemişsin. Onların her günahına bir de üstelik ortak olmuşsun. Veyahut da destekleyici olmuşsun. Sen o zaman onlara bir kelimen onlara inandırıcı gelmez ki arkadaşlar. İnandırıcı olmaz. Der ya bu her, bizimle zaten her türlü günahı işliyor. Her türlü günahı işliyor. Böyle olmamamız lazım. İki yüzlü insan olmayalım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın tek yüzü vardı. Evde nasılsa dışarıda da öyleydi. Bugün düşün arkadaşlar bir gün Düşünün ki peygamber aleyhissalatü vesselam kapınıza gelse, kapıyı da çalsa peygamber aleyhissalatü vesselam var. Kapıda peygamber duruyor. Kapıyı çalsa dese ki ben Resulullah'ım. Allah beni sana gönderirseni ziyaret etmek için. Aç bakalım kapıyı desen. Acaba hemen kapıyı açabilecek misin? Yoksa bekle ya Resulullah bir evi toparlamam lazım. Gazeteleri saklamam lazım. DVD filmlerini, müzik kasetlerini, posterleri. Efendim kaldırmam lazım. Namazsız kılmayan çocuğu ne yapacaksın? Yirmi yaşına gelmiş oğlan kız onları nereye saklayacaksın? Hotele mi göndereceksin? Ne yapacaksın arkadaşa? Düşün ki şimdi peygambersin evinize gelse ne yaparsınız? Peygamber aleyhissalatü vesselam gelse dese ki bana ya arkadaşlarına beni götürsene bir. Kimlerle oturup kalkıyorsun? Kimlerdir senin dostların diye bir dese kime götüreceksin diye bir kendinize sorun ya. Arkadaşın gelse boncür merhaba hallo diye selam verse ne diyeceksin peygamber ne cevap vereceksin ya bu benim suçum değil bu ne, diyeceksin? ne diyeceksin ne peygambere cevap vereceksin yani bana geçen gün bir sohbetin vardı nifak dersi diye dediler ki nifak sohbetini yap ben gittim camiye sohbeti yapar dedim ki ben bu dersi iki dakikada yapacağım nifak dersi herkes kendine sorsun bugün peygamber evime gelse ben onunla oturup kalkabileceğim mi Beş vakit namazı peygamberle hep cemaatle kılabilecek mi? Sorun bunu kendinize. Her sabah çocukları kaldırabilecek misin sabah namazı? Peygamber evde. Yoksa hadi ne zaman gidiyorsun yarasa mı diyeceğiz? Bunu sormamız lazım arkadaşlar. Ne yapacağız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizimle 24 saatini geçirmek istese, haftalarını geçirmek istese ne kadar onunla oturmaya tahammül edebileceğiz? Evet mutlu olacağız başta. Çünkü bu peygamber geldi. Ona en güzel yemekleri ikram edeceğiz. En güzel yatağımızı vereceğiz belki. Ama ondan sonra bitmiyor ki iş. Yemek yiyip gitmeyecek, kalacak. Ne olacak o zaman? O zaman gerçek yüzümüz ortaya çıkacak arkadaşlar. O yüzden Allah Azze ve Celle en çok münafıkları cezalandırıyor. Cehennemde en alt tabakada münafıklar olacak. Kafirlerden daha aşağı olacak. اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي دَلْكِ الْاَسْفَرِ Münafıklar muhakkak ki en alt tabakadadır cehennemin. Nasıl duracağız orada arkadaşlar? Allah korusun. Münafık olamaz bir davetçi. Bir Müslüman münafık hasleti olamaz. Dinine hizmet ederse münafıklıktan kurtulur. Ama dinine hizmet etmiyorsa, ailesiyle meşgul olmuyorsa, dini aktaramıyorsa, aktarmak istemiyorsa, kaçıyorsa görevinden, Vazifesinde esnasında ihmal davranıyorsa, o zaman ikiyüzlülüktür bu, samimiyetsizliktir. Ha bu demek değildir, git aileni döv, teröret et, baskı yap, onları zor duruma getir, onu demiyoruz. Uslubun önemli, düşüneceksin, harita çizeceksin, hedef koyacaksın, deneyeceksin, denemelerle yapacaksın en güzel yolda nasıl onlar kalbini kazanabilirsin İslam için bunun projelerini düşünmen lazım. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُمْ Kim Allah'tan korkarak böyle düşünürse Allah ona bir kapı gösterecek. Mutlak olacak. İstek olması lazım arkadaşlar. İstememiz lazım. Uğraşmamız için dinimize hizmet etmemiz lazım. O yüzden son olarak da çok uzatıyoruz. İbnül Kayyim Buyuruyor ki kendi kitabında e, bir insan davet hizmet etmek istediği zaman dinde hizmet etmek istediği zaman mesela bir zengin çok cimri Müslüman adam cimri bu adama ne nasihatte bulunacaksın? Fazilet, gece namazı faziletleri mi anlatılır? Yoksa cimriliğin kötülükleri mi? sadaka vermenin mükafatlarım anlatılır. He? O yüzden değerli kardeşim bizler de hizmet ederken insanlara nasıl anlatmamız gereken, neyi anlatmamız gereken hallerine bakacağız, durumlarına bakacağız. Eğer bir insan namazı çok güzel kılıyor, önem veriyor ama diline sahip çıkmıyor o zaman onun dilinin düzeltilmesi için uğraşacağız. Bir insan var her şey mükemmel ama sözünde durmuyor. Onu o konuda onu düzeltmek için uğraşacağız. Kalkıp ona ya gel orucun faziletlerini sana anlatalım. O orucun faziletlerini anlatırsan o insana az yardım etmiş olursun. Eğer daha çok faydalı olmak istiyorsan ne yapacaksın? Öyleyse ona onun gereken hastalıklarını arayacaksın, tespit edeceksin. Ona göre hizmeti çağırman gerekir. Ve değerli kardeşlerim, Baktığımız zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine her yerde davet yaptığını görüyoruz. Ovada davet yaptığını görüyoruz. Tepelerde davet yaptığını görüyoruz. Camiin içinde davet yaptığını görüyoruz. Çarşının içinde davet yaptığını görüyoruz. Yoldayken davet yaptığını görüyoruz. Efendim güvendeyken yine davet yaptığını görüyoruz. Korku halindeyken Yine de diline davet ettiğini görüyoruz. Sıhhatlıyken davet ettiğini görüyoruz. Hastayken de davet yaptığını görüyoruz. Efendim e, insanlar onu sevdiği zamanda davet yapıyordu. Sevmediği zamanda davet yapıyordu. Zaman ayırmıyordu. Şimdi fırsattır falan zamanda diyerekten saklanmamış. Her zaman davet ediyor. Hizmetini hiçbir gün geri bırakmamış. İnsanlar ona itaat etmeden önce de davet yapıyordu. İtaat ettikten sonra da yine onlara hizmetini ve davetini yapmıştır. O yüzden değerli kardeşim son olarak hizmetimi tamamlarken Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın şu hadisiyle tamamlamak istiyorum. Kendisi buyuruyor ki: Men erade en ya'leme indallah. Kim bugün bu saatte Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki öğrenmek istiyorsa Allah katında kendisine Allah Azze ve Celle neler hazırladığını bilmek istiyorsa cevabını öğrenebilir. Hepimiz. Bu odada oturan herkes bu dakika içinde Allah Azze ve Celle ona ahiret gününde ne hazırladığını bilmek istiyorsa cevabını bir saniye içinde alabilir. Aleyhissalatü vesselam diyor. Felyanzur ma lehu indehû Öyleyse baksın o Allah'a kendi katında ne yapmış. Sen Allah'a kendi katında ne yapmışsan Allah da sana kendi katında onu verecek. Herkes bunu kendisi cevaplasın. Ne kadar Allah'a kendi katında hizmet etmişsen bil ki o kadar da Allah azze ve celle seni karşılayacak. Ama sen ona bir şey yapmamışsan vermemişsen ne yüzle ne hakla Ondan hak talep edebilirsin ki. O yüzden cehennemin yaratılmada bir hikmeti vardır. Bir amacı vardır. Ve o amaç tamamlanmayana kadar da kıyamet kopmayacak. Allah Azze ve Celle bunu kitabı Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Allah Azze ve Celle bir amaçla cehennemi yaratmış. Bir hikmetle yaratmış ve o hikmet tamamlanmayana kadar da kıyamet kopmayacak. Nedir o? Kendisi buyuruyorlar. Diyor ki bu cehennem doluncaya kadar insanları ne yapacağım diyor? Yaratacağım diyor. Ta cehennem dolana kadar yani ateş ehli tamamlanmayana kadar kıyamet kopmayacak. Bunu Allah azze üzerine kendine farz kılmış. Wa'den aleyna inna kunna faile. Biz bunu üzerimize vazife kıldık diyor. Ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz. O yüzden değerli kardeşim Allah azze ve celle cehennemi dolduracağım diyor. Kimlerle? Ondan yüz çevirenleri, onun öğütlerini ciddiye almayanları, peygamberleri inkar edenleri, Allah'ın ayetlerini yalanlayanları Allah azze ve celle cehennemle cezalandıracağını ve cehennem doluncaya kadar da insanlık devam edecek. Ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam anlattığı gibi hadis-i şerifte cehennemin bir taş kayasının, kocaman taş kayasının yere havada uçup yere gelmesi 70 küsür sene olduğunu rivayetlerde bildiriyor. Bir insanın oradaki dişinin cehennemdeki büyüklüğü bir Uhud Dağı kadardır buyuruyor. Uhud Dağı ne kadardır? Yani 3 kilometre karedir. Efendim 1100 metre yüksekliğindedir. Hayır bir kafirin cehennemdeki vücudundaki dişini diyor. Bir dişi. 16 yukarıda 16-32 diş olsa her biri 3 kilometre karedir. Büyüklüğünü düşünün bu cehennem ve bunun içini dolduracağım diyor. Evet. O yüzden değerli kardeşim gelin hep beraberce dinimize hizmet edelim. Çünkü bu mübarek kutsal amelde herkes için iş var. Hepimiz için vazife var ve bu vazifeden hayırdan geri kalmayalım ve böylelikle hem kendimizi ve neslimizi de korumuş oluruz ve ahirud davana